896. konu Hazreti Peygamber'in Ayşe validemizle güzel geçinmeleri Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamberle oturuyorduk. Bu sırada dışarıdan bazı sesler işitildi. Hazreti Peygamber kalkıp dışarı çıktılar. Dışarıda Habeşli bir kadının oynadığını ve halkın da onu da seyrettiklerini görünce bana seslenerek "Ey Ayşe, gelsen de bak buyurdular." Bunun üzerine çıkıp yanağımı Hazreti Peygamber'in omuzlarına koyarak o oynayan kadını seyretmeye başladım. Kadın uzun bir süre oynadı. Hazreti Peygamber ara ara bana, ey Ayşe, bakmaya doydun mu, diye soruyorlar. Ben de onun bana olan sevgisini ölçmek için, hayır, daha doymadım, diyordum. Nihayet onun yorulduğunu ve bu yüzden de tek ayağına dayanıp ara sıra bunu değiştirdiğini gördüm. İşte tam o sırada Ömer de oraya geldi. Onu gören kalabalık korkularından dağılıverdiler, o zaman Hazreti Peygamber, Ömer geldiğinde insan ve cin şeytanlarının ondan kaçtıklarını gördüm, buyurdular.